İki hoca aralarında tartışıyorlardı. Biri, ''Hocam, sünnete göre kesilen tırnaklar yere gömülür.'' diyordu. Diğerisi, ''Hayır hocam, sen yanlış biliyorsun.'' diyordu. ''Yakılması lazım.'' Tartışma uzamış ve bir sonuca varamamışlardı. ''O zaman var mısın, gidip Bediüzzaman'a soralım.'' dedi birisi. ''Tamam.'' dedi öbürü. ''O bize hakem olsun. Onun sözüne ikimiz de güveniriz.'' Kalkıp Bediüzzaman'ın evine geldiler. Bediüzzaman onları ayakta karşıladı ve oturmalarını söyledi. Başka hiçbir şey konuşmadı. O sırada tırnaklarını kesiyordu. İki hoca sessizce ve hayretle onu izlemeye başladılar. Bediüzzaman tırnaklarını kesti, bitirdi. Sonra ayağa kalktı. Kestiği tırnakların bir kısmını sobaya attı, bir kısmını da bahçeye indi, toprağa gömdü. İki hoca Birilerine baka kaldılar ve daha hiçbir şey söylemeden üstadım bize müsaade bizi duanızdan eksik etmeyin diyerek zamanın yanından ayrıldılar. Cevaplarını almışlardı.